Bismillahirrahmanirrahim. Aleikumussalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah min anfusina, min a'malina. fala yudlil fala illa Allah ve neshadu anna muhammedan abdhu ve بعد, fyağibadallah. itta kullahu baatihu. inna allahu ma al-ladzina ittaqoo, veladzinahum muhsinoon. Kald Allahü Teala azza ve zelfi kitabihi ilkereem. azzallahi min al ya iyyuhaladzina amanu İllallâhi mercuukum cemiyan fe yünebbiukum bimâ kuntum te'amelun. Sadakallâhu'l-Azim. Maide Suresi 105. ayette Cenab-ı Hak Ey iman edenler siz öncelikle kendinize bakın. Kendinizi düzeltin. Gerçekten hidayet üzere olduğunuz müddetçe sapıtan dalaletteki insanlar size hiçbir zarar veremezler. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O yaptığınız bütün şeyleri haber verecektir. Buyuruyor. Dünyanın haline baktığımızda hiç ümit var olacağımız bir durum arz etmiyor. Her yerde Müslümanların zillet içerisinde bir sürü zulme muhatap olması ve içler acısı bir yaşayışı söz konusu. Irak, Suriye, Filistin i, ve içinde bulunduğumuz ülke. I, ve bir sürü problemler i, anarşiden, terörden tutunda, i, iç kavgalara, savaşlara, mücadelelere kadar. Ve i, son birkaç günün olayı Bengaleş'te Mevdudi'nin çizgisini sürdürmeye çalışan cemaati İslami i, lideri efendim Muhteğür Rahman Nizami'nin ne olması idam edilmesi Tavutların zulümlerine devam ettirmesi ve Müslümanların ciddi manada bir tepki göstermemesi daha nice problemler olumsuz taraflarına baktığımızda saatlerce konuşacağımız bir, bir yılın problem İnsanlardan ve e, Müslümanlardan yeterince ümit beslemesek bile Kur'an ümitsizliği haram kılmış. Hatta ancak kafirler Allah'ın rahmetinden ümit keser demişler. Ümidimiz olmasa e, yaşamanın da pek bir anlamı olmaz. Birbirimize İslami mesajları sunmanın da bir fazla bir değeri bulunmaz. Tabii ki Allah'tan ümit kesmiyoruz ve yarınların ne tür güzelliklere gebe olduğunu bilmiyoruz. Ee, umut ediyoruz ki e, bu karanlıklar kısa bir zaman sonra şafağa yerini bırakacaktır. Gecenin en karanlık zamanı sabaha en yakın olan zamandır diyoruz. Ee, ölüden diriyi çıkartan Rabbimizin e, inşallah e, ufkumuzu aydınlatacak karanlıkları nura çevirecek, bizim dünyamızı da İslamlaştırıp güzelleştireceğimiz imkanlar hazırlayacaktır. Yeter ki biz biraz daha gayrete gelelim. Ve, ve biraz iyimser olalım. Hep eleştiri gözüyle bakıyoruz. Suçlayıcı bakış tarzımızı devamlı koruyoruz ümitsizliğe doğru gidiyoruz. Ne olacak bu memleketin hali der gibi. Ne olacak bu Müslümanların ve İslam davasının hali diyoruz. Tabii ki e, e, Abdülmuttalip gibi bu davanın sahibi vardır, o korur. Ben kendi işimi koruyayım. E, demek bize yakışmaz. Biz Abdülmuttalip değiliz. E, dolayısıyla elbette Allah bizim elimizle koruyacak bu davayı. Bize muhtaç değil ama bizi böyle hem imtihan etmekte hem güzel e, konularda e, bize izzet vermekte, şeref ve onur vermektedir. Bütün bunların yanında e, karamsarlığı, şikayeti, suçlamayı, eleştirmeyi, e, Müslüman ve cemaat e, alim ve e, kanaat önderi yazar beğenmemeyi biraz e, sorgulamamız gerekiyor. Birbirimizde bazı güzellikleri görmemiz icap ediyor. E, yani e, olaylara hep e, siyah gözlükle bakarsak e, her şeyi karanlık görürüz. Biraz e, bu durum e, bizde psikolojik bir e, e, vaka olarak yerleşmiş gibi. Gözlüğümüzü çıkartalım. En azından Futri gözle olayları bakmaya gayret edelim. Allah Resulü'nü bir örnek alalım. Onun hayatı her şeyiyle bizim için örnek ise e, onun tebessüm dolu çehresi de bizim için örnekti. O onca zulümlere, e, şirke, küfre, isyana e, muhatap olduğu, onlara şahit olduğu halde e, efendim bedbin bir surata şikayetçi bir tavra efendim kızgın asabi bir yapıya sahip değildi onun yanına gelenler efendim yorgun bitkin ümidini kesmiş şikayetçi bir şahıs olarak onu görmüyorlardı tatlı delik güler yüz huzur dolu bir çehre tebessüm dolu bir sima olarak onu karşılarında görüyorlardı o gözyaşı döktüğü zaman insanların içinde değil, Rabbi ile baş başa olduğu gecenin en karanlık zamanlarında bunu yapıyordu. İnsanlara hep ümit aşılıyor, hep olumlu bakmayı öğretiyordu. O yüzden her durumda Allah Resulü'nün hamd ettiğini, şükrettiğini, Allah'a karşı teşekkür görevini yaptığını, insanlara karşı da hep olumlu e, e, tavır takınarak, olumlu e, enerji verdiğini, e, onun yanında herkesin huzur bulduğunu söyleyebiliriz. Biz ise biraz e, olumsuz, karamsar, şikayetçi bir tavra çokça meylettik. Olayların biraz olumlu taraflarını görelim. Birbirimizi e, hayırdan engellemek için e, farkında olmasak da, yanlışlarını öne çıkartmak yerine olumlu özelliklerini takdir ve teşhi edelim. Onları görmeye çalışalım. Yani öyle bir duruma geldi Müslümanlar ki gül bahçesine girseler gülü görmezden önce dikenlerini görüyorlar. Gülün kokusunu hissetmezden önce ellerine diken batmasa bile gözlerine dikenler batıyor. Niye dikenleri var? Bilmiyorlar ki hayat dikensiz gülü kaldırmaz. Ve hayatın zahmetleri, sıkıntıları yemeğin tuzu biberi gibidir. Cennettir, hiç şikayet edilmeyecek, olumsuz bir şeyin olmadığı diyar. Burası cennet değildir. Sevineceğimiz nice hususlar var. Olmalı, görmek istersek görebiliriz. Allah için kendilerini ve her şeylerini feda etmeye hazır nice gençlerimiz var. Efendim dine davaya sahip çıkmaya gayret eden e, nice Müslümanlar e, daha bilinçli, daha e, gayretli bir şekilde e, yer yer e, davanın e, hakkını vermeye güçleri yettiği kadar çalışıyorlar diyebiliriz. Müslümanlığına şahit olacağımız nice e, güzel kardeşlerimiz var. İlimle uğraşan talebelerimiz var. Yarınları inşallah e, bizlerden çok daha faydalı olacağını düşündüğümüz, daha güzel yetişen, yetişmeye çalışan, e, Allah yolunda ilim öğrenen e, insanlarımız var. Ve e, olayların olumlu taraflarına baktığımızda, ümitsizlik yasak olarak değerlendirdiğimizde gelecekler inşallah daha hayra yönelecektir diye düşünelim. Hani Akif'in bir şiiri var. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın der. Yarın demek bugünden ümidi kesmektir. Dolayısıyla belki yarından da yakın diyerek bugünden de ümitliğini kesmediğini gösteren bir ifade. Dolayısıyla Allah var, problem yok dememiz icap ediyor. Biz kendimizi kurtarıyorsak, kurtarabilirsek, dünyanın kurtulması bizden sorulmayacak. Ama kendimizi kurtarmanın yolu da dünyayı, diğer insanları kurtarmaya çalışmaktan geçtiğini unutmamak gerekiyor. Bana ne diyerek kendimizi kurtaramayız. Başkalarını kurtaramayız ama kurtarmaya çalışarak kendimizi kurtarırız. Bizim derdimiz o olmalı. Olumlu olarak gördüğüm birkaç olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Konya Merkez Vaizlerinden benim de yakından tanıdığım ee, i̇smini söyleyeyim, soy ismi bende kalsın. Mustafa diye bir hoca arkadaşımız vardı. Ee, beraber mütalalar neticesinde e, vaizlikten istifa etti. Gerekçesini şu maddelerle belirtti. Onu sizlerle paylaşayım. Bir, nebevi, nebevi metoda uymadığından iki, dinin olmazsa olmazlarından, tevhid, şirk, put gibi nice konuları ve bunların güncel boyutlarını anlatamadığımdan, 3- Ketmetme ve hakka batılı karıştırma gibi suçlarla Rabbimin karşısına çıkmak korkumdan, 4- Diyanetin kuruluş amacına hizmet etmek istemediğimden, ki sistemin emniyet sibobudur, 5- Teca devletinin bir memuru olarak Allah katında yazılmak istemediğimden, altı, tağutu inkar etmenin, reddetmenin, ondan sakınmanın ameli boyutunu gerçekleştirmek istediğimden, yedi, memurluk sözleşmesine attığım imzanın, tevbesinin bu olduğundan istifa ediyorum. Demişti. Evet. Eee... E, yani herkesin istifa etmesi belki gerekir mi, gerekmez mi tartışılır. Ama bu tür adım atan, ağzıyla laf yapmaktan öte davranışıyla da nebevi usule riayet etmeye çalışan, tevhidi anlatamıyorsa anlatacağı yerleri özgürce oluşturmaya gayret eden, adımları da e, belki bin tane de bir kişi çıksa bile e, görmek zorundayız. Eyvallah. Konya merkez vaiziydi arkadaşımız. Şimdi e, e, e, herhangi bir işle meşgul olmaya çalışıyor. Gün gelen semtinde. Kırk bir yaşında bir kadıncağız. E, telefonla tanışıyoruz e, ve yer yer e, e, maille e, soru sorduğunda cevaplar vesaire ile e, tanışıklığımız var. Kadıncağız ağır bir hastalık da içerisinde. Dokuz e, ay önce e, hafızlığa başlamak istediğini söyledi. Çocukları var. Kırk bir yaşında bir kadıncağız. Sormuş bir bayan hocaya, sen hafızlık falan yapamazsın, bu yaşta hafızlık mı olur demişler. Bana danıştı, dedim Kur'an'ı seviyorsan, tabii ki yap ama sadece ayetlerin metnini ezberleme, malasını da ezberle. mali olarak Kur'an'ı Kerim'i ezberlemeye başladı bu kadıncağız. Bir buçuk ayda ağır bir hastalık içerisinde imtihan oldu bu dönemde. Tam dokuz ayda hafızlığını bitirdi. Dokuz ayda. Ve ben de dokuz ayda hafızlığını bitirdiği için dokuz ayla bir bağlantı kurdum. Sen Kur'an çocuğusun. Dokuz ayda Kur'an seni dünyaya getirdi. Kur'an neslisin. Demiştim. Şimdi kadıncağız herhangi bir konuda bir mevzu ediliyor. Ticaret deniliyor, oyun deniliyor. E, hayatta herhangi bir mevzu. Hemen bir ayet okuyorum, manasını veriyorum. Hayata hep Kur'an'la bakıyorum. Diyor. E, bir konuda ayet okuyamadığım hemen hemen olmuyor. E, bu şekilde e, ayeti ve malini beraber ezberlediğim için diyor çok büyük bir hazineye sahip oldum. Evet bir kadıncağız çoluk çocuğuyla, eşiyle hastalığıyla uğraşırken dokuz ayda tekrar edeyim maliyle Kur'an ezberleyebiliyorsa biz de yapabiliriz bir. İkincisi böyle kardeşlerimiz varsa geleceğe ümitle bakarız. evet onunla ilgili daha uzun anlatacağım şeyler var ama ben geçiyorum iki hafta önce Pazarına bir düğüne gittim benim kitaplarımı okuyan bir kardeşimiz düğününe davet etti dedi hocam nikahımızı senin kıymanı istiyoruz bir kardeşimizle beraber Pazarına gittik Dedi ki, nikah salonunda nikah kıyılır da camide kıyılmaz mı? Ben düğünümü de nikahımı da camide yapmak istiyorum. Eyvallah. İnsanlar alışık değil. Yeniden bir camide bir nikah ve düğün töreni yapmış olduk. Tabii ki camiye uygun bir şekilde nikahını konuşmasını yaptım. Sonra bir sürpriz beni karşıladı. Hocam biz senin talebeleriniz diyen, toplanan bir grup insan. Üniversite talebeleri efendim ve diğer başka şeylerle meşgul olanlar. Yani e, sesiniz gür çıkmasa da bazı yerlerden yankılanabiliyor ve e, tevhidi mesajlar nice e, yerlerde kendisini gösterebiliyor ve orada da çok tatlı hatıralarımız oldu küçük şeyler bunlar ama biz küçük şeylerin toplana toplana büyüyeceğini unutuyoruz damlaya damlaya göl olacağını ve hatta hiçbir şeyi küçük görmememiz icap ettiğini küçük şeyleri görmeyen büyükleri de görmez anlayışın Bunları, biraz da şunun için söylüyorum. Birbirimizin küçük de olsa kıymetli şeylerini önemseyelim, takdir edelim. Biz, küçüklüğünde bir çiçeği korumaz, gözetmez, onu sulamaz, onun etrafındaki ayrık otlarını temizlemezsek onu büyütemeyiz. Büyümesinden de zevk alamayız. Meyvelerinden istifade edemeyiz. Bir fide ise fidansa. Öyleyse aramızdaki ilgiyi, sevgiyi, merhameti yardımlaşmayı daha arttırmaya çalışalım. Birbirimizin kötülüklerine yanlışlarına odaklanmayalım. İyi taraflarını artırmaya iyi taraflarını görüp onları genleştirmeye genişletmeye gayret edelim. Evet, pırıl pırıl pırlanta gibi gençlerimiz var. Biz onlarla daha ilgilenirsek, moral verirsek, onların olumlu taraflarını gösterip daha daha olumlu olması için teşviklerde bulunur, gayretler edersek mümkün ki onların yetişmesinde bizim de katkımız olacaktır. Yok, bir hatasından dolayı yerin dibine batırmaya kalkarsak kendi elimizle fidanları koparmış oluruz. Bir çocuk söz gelimi camiye gelir. İhtiyarın bir tanesi niye koşturuyorsun, niye oturmuyorsun uslu uslu? Bir bağırır, çocuk bir daha camiye gelmez. Yaz dönemi hocanın önüne oturur. Hoca eskiden uzunca sopasıyla herkesi ne yapardı? Kendi Cennetten çıkma bir sopa olarak cennetle tanıştırırdı. Ama çocuk cennet buysa ben cehenneme razıyım demeye kalkardı. İlimden de, Kur'an'dan da, dinden de soğur. Şimdilerde belki sopalar yok ama sözler sopa halinde. Yine moral bozacak, kızacak, bağıracak. Disiplin adına, tabi Allah rızası için. Onda ne şüphe? ama çocukların geleceğini karartmak onların dinini tümüyle tahrif etme noktasında olanca gayreti gösterirler. Bilmem bilir misiniz Türkiye'de belki dobra dobra ben ateistim beni Müslümanların mezarlığına gömmeyin diyen bir adam çıkmıştı. İh, aziz nesin diye. Başka ikincisini bu kadar açık net konuşanı bilmiyorum hepsi bir taraftan Allah'ı inkar ederken bir taraftan Müslüman gözükmenin münafıkça özelliklerini yaşıyorlar Aziz Nesin bilmem bilir misiniz Kur'an hafızı idi Kur'an hafızı idi ama nasıl hafızlık yaptı ve niye İslam düşmanı oldu, niye ateist oldu tahmin etmekte herhalde zorlanmazsınız. Çocukken siz de hafız olmadıysanız bile, Kur'an okurken nasıl muamele edildiyse, biraz yaşları büyük olanlara söylüyorum. O da keşke hafız olmasaydı da ateist ve din düşmanı olmasaydı. Onu ateist yapan, hafızlık yapan hocasıdır. Hafız yaptı. Eyvallah. Nice hafızlarımız da böyle. İçinizde hafız yoktur. Hafızların burada işi yoktur çünkü. Onlar artık Kur'an'la işlerini tamamlamışlar. Hafız olmuşlar bir zamanlar. Şimdi namazı da vesaireyi de Kur'an'ı da terk etmiş insanlardır. Onda dokuzu. Olmaz olsun böyle hafızlık. Neden dolayı? insanı sevmiyoruz efendim, sevdirmiyoruz. Pis bir garson durumundayız. Güzel yemekleri e, ne yapan? Kalitesiz hale getiren, aman böyle pis bir garsondan, elinden yemek yemektense, e, ben aç kalmaya razıyım dedettiren bir konumdayız. E, yapmayalım. E, İslam'ı elbette e, e, problemleriyle ee, düşmanlarıyla e, tanıyalım, tanıtalım, la bilincini verelim ama Müslümanlara e, işit tavrıyla yaklaşmayalım. Yani orada silahlı işit, burada dil silahını kullanan işit gibi insanların dinden nefret ettirmeyelim. Tekfircilik alıp gidiyor başına. Yani bir yanlışını gördü mü cehennemin dibine sokuyorlar hemen sen ehli sünnetin şusuna inanmadın öyleyse mümin de değilsin, insan da değilsin. Sen alimin şu sözüne itiraz ettin öyleyse kafiri billahsın. Yani bu tür anlayışlar maalesef giderecek, giderek revaç buluyor. Demokratik anlayışlara, uzlaşmacı tavırlara, muhafazakarlığa reddiye olsun diye insanlar böylesine aşırılıkları tercih ediyorlar. Biz ne sadece muhafazakar çizgiyi tasvip edebiliriz, ne de böyle e, terörist anlayışlarla şiddeti öne çıkartan, ağzından salyalar akarak güya dini anlatan bir yaklaşımı tercih ederiz. Evet, e, Tüm bunları sizinle dertleşir gibi paylaşmaya çalıştım. İnşallah daha iyimser olalım. Daha olumlu şeyleri görmeye çalışalım. Facebook gibi yerlere girmiyorsanız hiç girmeyin. Yani oralarda her türlü hayırlı çalışmalar bir cümleden yola çıkılarak acayip şekilde eleştirilir, suçlanır. Acayip bir kavosun, kavganın, kargaşanın içerisine sürüklenilir. Bu değildir eleştiri, bu değildir yorum, bu değildir ee, Müslümanca emri bil maruf, nehyanil münker. Evet, tekrar edeyim. Birbirimize nazik, kibar, tatlı, dilli, güler yüzlü olmaya, birbirimizin iyiliklerini takdir etmeye çalışalım. Olumsuzluklara ayarlanmış gözlerimizi tekrar Kur'an nuruyla, ümit var anlayışla aydınlık hale getirelim. Ela inne ahsen kelam ve ebler nizam. Kelamullahi meliki laziiz il Allam. Kemakal Allahu ve ala fil kelam. Ve ida kurel Kur'an festeme'u ola ve ansitul ala turhamun. A'uz min Rahim. Inna dina Islam.